Mehveş Evin ve Serkan Ocak Günaydın 94.9 Açık Radyo'dasınız Ekonomi Ekoloji'de bugün e, Pelin Cengiz'le beraber İzmit Körfezi'nde geçen haftaki e, petrol sızıntısıyla ilgili e, konuşmak istiyoruz Başka gündem maddelerimiz de var tabi e, Biliyorsunuz e, bu basında çok kısıtlı bir şekilde yer aldı 28 farklı noktada bir petrol sızıntısının olduğu bölgedeki, körfezdeki kuşların, balıkçıların, aynı o yıllar önce bir BP'nin şeyi vardı Meksika körfezinde Meksika körfezinde korkunç görüntüler vardı ona benzer görüntüler geldi gündeme ama fazla da üzerinde durulmadı evet. ne olduğuna dair fazla bir fikrimiz de yok yok evet sadece bu doğa koruma çevre koruma konularına ilgi duyan bu alanlarda işte çalışan yazan çizen çok kısıtlı bir grubun dışında çok fazla ne hem sosyal medyada hem e, klasik medyada diyelim e, çok fazla yer bulmadı. Hatta e, detay almakta da e, zorlandık yani nedir ne oluyor filan. E, zaten çok da fazla gündem olamadan e, unutuldu gitti Halbuki, gibi bir e, durum da var. E, çok önemli e, çünkü bütün e, yani sadece körfezi değil bütün Marmara'yı boğazları etkileyecek. Derecede büyük bir kirlilikten bahsediyoruz. Evet. E, şimdi de konuyu konuşmak için e, tam da petrol e, sızıntısı e, kriz yönetimi konusunda da uzmanlığı olan e, Sualtı Araştırmalar Derneği'nin e, başkanı Cem Orkun Kıraç hattımızda. E, merhaba Cem, nasılsın? E, i̇yiyim, günaydınlar. Günaydın. Günaydınlar. Günaydın. Ee, şimdi bildiğimiz kadarıyla bu e, sızıntıyla ilgili ne aktarabilirsin? E, bu konuda bir çalışma yapabildin mi Cem? Çünkü e, senin e, çeşitli çalışmalarında oluyor bu tip krizlerde, e, kriz yönetimlerinde. Bu sefer ne oldu? Ee, evet, çok e, kısaca e, bilgi verebilirim size. Bu İzmit'te meydana gelen evet. petrol kirliliği. E, gemi kaynaklı, gemilerden kaynaklanan e, kirlilik ne yazık ki dünyada e, görülüyor ne kadar e, önlem alınsa da e, devamlı karşımıza çıkan bir risk, bir problem. E, bu seferki üç ölçeğe ayrılıyor en başta kirlilik. Yani eğer Hı. bir ülkede bir petrol kirliliği olursa çok büyük çapta olduğu zaman ulusal ölçekte kriz ilan edilir. Orta ölçekte yani bölgesel olarak diyelim ki bütün Marmara'yı ilgilendiriyor veya hı hı. bütün İzmir'i ilgilendiriyor. O zaman bölgesel kirlilik ilan ediliyor ve risk ve müdahalesi ona göre yapılıyor. Ee, o kıyı tesisinin yani belli bir bölgede noktasal olursa da o zaman yerel. Bunun hı. yerel olduğu e, bilgisi geldi. Yerel kirlilik yani oradaki kıyı tesisine yaklaşan bir e, gemi tanker kendi tanklarındaki petrolü bir problemden dolayı denize sızdırıyor. Bu dökülen petrol çok önemli etkide bulunuyor denize. Birincisi deniz dibine zamanla çökerek bentost dediğimiz yani deniz dibindeki midyeler veya deniz dibinde yaşayan dil balığı gibi canlılara zarar vermesi yoluyla. İkincisi deniz üzerinde yüzerek e, deniz üzerinde e, Bize e, Belli ölçüde e, zarar veriyor Ve bizim en çok gördüğümüz e, Kuşların etkilendiği insanların etkilendiği üçüncüsü ise Kıyıya vurma şeklinde oluyor Kıyıya vurmasını istemiyoruz evet. Yani biz petrol kirliliği acil müdahale Yapan insanlar Kriz yöneten insanlar e, Kabusumuzdur Denizde açık denizde kalan petrolü Toplamanın yöntemleri vardır Ve bu İnsanlara hem sosyoekonomik olarak hem ekolojik olarak en az etkide bulunmasını istediğimiz zaman kıyıya vurmasını istemediğimiz zaman. Ne yazık ki bu kirlik kıyıya vurdu ve kıyıya vurunca hemen kıyıya yakın yaşayan deniz canları, işte o gördüğümüz karabataklar, mekeler, martılar, petrole bulanıyorlar ve tam bir katastrof meydana geliyor. Burada da bu yaşadık maalesef. Yani İzmit'te keşke bunu yaşamasaydık ama e, müdahalede gecikildiğini düşünüyorum. Hı hı. E, ve etkilerini yaşadığımız yani her üç aşamada hem deniz dibinde, bentosa şu anda zarar vermiş vaziyette. Oradan hiç balık yenmemesi lazım. Hı hı. Oradaki din yenmemesi lazım. E, tabii kimse istemez kaza olmasın ama kazalar oluyor. Önemli olan ne kadar hazırlıklı oldunuz. Evet. Peki hazırlık... mü... evet. ee, müdahalede geç kalındı dediniz. Neden geç kalındı? Ee, şimdi e, kıyıya vurmadan e, buradaki sorumluluk mevzuata göre konuşuyorum. Yani evet. e, kanunlarla belirlenmiş yetki ve sorumluluklar dağıtılmış vaziyette e, ilgili bakanlıklar var. Fakat bir de biz de bu çok önemli kıyı teşiri dediğimiz. Bu petrolü e, taşıyan gemiler, onları aktaran e, firmalar, o kıyı tesisinin birinci derecede sorumluluğu var. Hı hı. Yerel, noktasal bazda olan kirlilikler, yani üçüncü seviye kirliliklerde. O firmanın bir elinde yeteri kadar ekipman var mı? Bu soruyu sormak lazım. Hı hı. Yetişmiş personel, eğitimli personel var mı? Çünkü mevzuata göre, biraz önce onu söylüyordum. Evet, sorumlulukları birinci derecede onların. Ve o kadar hızlı müdahale etmeliler ki kıyıya vurmadan, ekosistemi etkilemeden, insanları da etkilemeden, sosyoekonomik olarak orada bir zarar e, görmüş vaziyetteyiz. Artı bir de prestij tabii. Yani Türkiye sanki hani doğasına sahip çıkamıyormuş gibi bir izlenim de bu da artı görünmeyen üçüncü bir etkisi. Hem ulusal ölçekte, hem ulusal ölçekte. Yetişmiş personeli olup olmadığım ve e, ekipman olarak yeteri kadar e, sağlıklı donanıma sahip olup olmadıkları bir soru. İkincisi e, bunu eğer zamanında yapmış olsalar da bakın bunların hepsinin ekipmanları bellidir. Baryerler vardır, yüzer bariyerler vardır. Bunlar var mı peki? peki? Çok pardon sözünü kesiyorum. Bunlar evet, e, var mı? Elin Bunlar elinde. olması lazım. Hı. Mevzuata göre ben de zamanında kamuda çalıştım. Üstelik bundan sorumlu Uyuş'ndan bu sorumlu olan Denizcilik Müsteşarlığı ve Ulaştırma Denizcilik Bakanı'nda zat bu konulardan sorumlu ve bu işlerin içinde olan bir mühendis olarak Yıllarca görev yaptım olması lazım ama bu şirketin olup olmadığı şu anda e, araştırmayı inceleme başlatıldı yoksa zaten çok ciddi ceza yiyecektir ama olan oldu olan oldu Ol, evet. ama olması lazım çok güzel bir soru olması lazım ve hatta bunun sık sık tatbikatları yapılır biz de hı hı. E, bu tatbikatları 6 ayda bir senede bir yaparız ki bir ekipmanlar yeteri kadar var mı o ortaya çıkar Eskiler mutlaka yenilenmesi lazım Bunların raf ömrü vardır Ve bunlar büyük ciddi ekipmanlardır Yani koca koca kamyonlara tırlara sığan Sen Ondan sonra e, deniz kenarında hazır bulunması gerekiyor Ve bunlar çok kısa sürede Yani petrol kıyıya vurmadan müdahale ederseniz bir anlamı var evet. Çünkü maliyetler ve ekosistem olan etkisi 1 ile 2 ile çarpılmıyor kıyıya vurulduğu zaman onla yirmi 20 ile çarpılıyor Bu da herhalde geri dönülmez e, Zayiatlar Büyük çevre evet. e, Zararları evet. demek herhalde belli bir değil süre mi? Için, Hı -hı. Belli bir süre için Şöyle söyleyeyim Petrol organik bir maddedir e, Yani sentetik bir madde bir Kimyasal bir fabrikada üretilen bir madde değil Doğadaki bildiğimiz hidrokarbonlar e, Fakat Tabii ki doğada çürüyor ve zamanla bakteriler bunları yiyor ama eğer siz hiç temizlemezseniz zaten orada bir 20-30 yıl kalır. Ama temizledikten sonra bile kalan miktar e, 3-5 sene sonra yani geri dönüşüm derken evet 3-5 sene için çok ciddi zarar veriyor ama evet. orada düşünsenize balık avlanamayacak. Orada insanlar kıyı kullanamayacak ve canlılar orayı kullanamayacak. Pek çok etkisi var. Peki çok ben e, esas olarak şunu sormak istiyorum size. Dediniz ki böyle bir e, işte kazadan, felaketten sonra üç türlü e, zarar ortaya çıkar. E, evet. Ve bunlardan bir tanesi de kıyıya vurma şeklinde olur. Biz de bunu evet. istemeyiz. En istemediğimiz zarar da budur evet, dediniz. Miydi? Evet, Şimdi bu medyada yer alan haberlerde 28 ayrı noktada. Bu kirliliğin görüldüğü evet. Söyleniyor Şimdi bunlar evet. birbiriyle bağlantılı herhalde Yani Tabii. geç müdahale edildiği için mi Tabii. Bu kadar çok Tabii. yayıldı Yoksa ya yani Kazanın felaketin Büyüklüğünü mü gösteriyor Yoksa gerçekten müdahalenin Geç kalınmış olduğunu mu gösteriyor bize ee, Güzel bir soru 28 noktada yayınlasın Denizdeki akıntılardan dolayı Petrol kirliliği e, yüzer Ve belli yerlere taşınır Ondan sonra bu akıntının şiddetine göre de Bir da rüzgarın da e, Faktörü vardır etkeni vardır Bu vektör hesaplamalarında Onlarla birlikte belli yerlere taşınır e, Kanımca hı hı. Kıyı burada e, Tankerden Sızılır sızılmaz Müdahale edilseydi 28 noktaya yayılmadan hı hı. en fazla Bulunduğu noktadaki hadi. Diyelim ki bir parça gecikildi sadece. Evet. O noktadaki kıyı e, bölgesinde kıyıda karada petrol kirliliği olurdu. E, bu bir. İkincisi o kadar e, şeydir ki aslında kolaydır ki dünyada bunun yöntemleri oturmuştur. Yani çok ciddi şekilde bilinmektedir mekanizması petrol nasıl yayılıyor. Petrol döküntüsüne karşı nasıl müdahale edilir. Hangi ekipmanlar kullanılır e, kaç kişiyle kullanılır. Evet. En başta çok basit söyleyeyim. E, petrolün döküldüğü tankerde eğer e, gemiden döküldüğü anda fark edilirse ve acil müdahalesi yeteri kadar makul ölçülerde. Yani bir iki dakikada içinde olmaz ama e, bir on beş dakika içinde olabilir. Yarım saat içinde hı hı. olur. En fazla bir saat içinde de. Zaten e, eğer mevzuat değişmediyse yanılmıyorsam e, kıyı teyisi yani emekli oldum ben şu anda e, bulunduğum Dönemde e, yarım saat Bir saat gibi süreler idi hı hı. Bir saatte bakın müdahale ederseniz Eğer e, ki güzel Bariyerler vardır Çok da şeydir böyle e, Hazır kuruludur makaralardan şişirilerek Denize bırakılır Onlar e, denizin dibine biraz iner Yaklaşık yarım metre bir metre kadar Denizin üstünde de bir yarım metrelik e, Bölümü vardır ve petrolün etrafını Çevirirsiniz yani Diyelim ki gemi Diyelim ki kıyı tesisi kaynağın etrafını ...yeteri uzunlukta olduğu zaman... ...geminin bütün etrafını çeviriyorsunuz. Ve ondan sonra yüzen bariyas... ...onun içinde hapsoluyor, en kapsülü oluyor. E, bence 28 noktaya... ...yayılması... E, ...hemen akla şunu getiriyor... ...kesinlikle o anda... ...denize, hatta yani o gün... E, ...bırakılmış kaderine. Hı hı. Ve de bunun da hesapları vardır. Yani çok e, şeydir, oturmuştur dediğim gibi... ...sistemler aslında. Evet. Akıntı hesaplayan, petrol kirliliği... ...dağılımını projekte eden... Basit hesaplar vardır, bilgisayar programları vardır. Hı hı. Bunu çalıştırdığınız zaman hangi bölgedeyseniz o bölgenin meteorolojik koşulları ve oşinografik koşulları da girildiği için bilgisayara nereye yayıldığı görülür, ne yapıyorlar bile biliyor musunuz? Onlar diyelim ki açık denizde, biraz daha açık denizde olan bir olay olduğunu fark edelim. Senaryoyu değiştireyim, daha da zorlaştıralım. Evet. Ee, bu programı, bilgisayar programını çalıştırdığınız zaman... Tabi tek bilmeniz gereken şey aslında temel olarak o bilgisayar programında, oşinografik veriler. Ondan sonra deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığı meteorolojiden anlık alır ve 8-10 tane parametre en fazla. Bu parametre girip de programı çalıştırdığınız zaman sanki size gerçek hayatta petrol denize dökürse, e, petrolün kıyıya doğru mu, açığa doğru mu veya hangi yönlere gideceğini gösterir. Siz o zaman yapacağınız tek bir şey kalıyor kriz yönetimini yapan insana. Hangi noktalarda müdahale noktaları varsa o noktada da vurmayabilir kıyı. Gidip mesela İzmir, İzmit'te, dil ovasında, Dilis iskelesinde e, değil de e, İstanbul'a doğru, Kartal Maltepe'ye doğru gidebilir bu petrol kirliliği. O zaman hemen oradaki kıyı teyisini uyarıyorsunuz. Orasını kıyıya vurmasını engelleyecek şekilde bariyerleri döşüyorlar. Daha sonra deniz üstündeki petrolde e, gemilerle, ee, Sikimiz dediğimiz sihirciler, yağ sihirciler deniz üzerinden pompalarla alınıyor ve atıklar taraf müzelerine taşınıyor. Evet, engel yani, oluyor Şey, yakın, yani gemisi e, ile e, bir temizliğin yapıldığı ve kontrol altına Tabii. alındığı söylenmiş ama bu kadar bilgiye hayır. Işte, yani eğer sizin e, anlattığınız evet. detaylar. Radayı Hiç hiçbir şey evet. duymadım ben. Ya zaten sizin bana söylediğiniz yani şu anda vermiş olduğunuz tek bir bilgiden yani bir hmm. e, yıllarca bu işte çalışmış bir uzman olarak hemen şu sonuca varabiliyorum. 28 noktada görülmüş olması petrolün ...yayılmasına izin verildiği... ...verilmiş demek ki. Yani evet. yerelden bölgesele geçmiş zaten bu sızıntı Yerelden bölgesele doğru. Tam bölgesel Peki tahmini Ama olarak... E, ...bu Hı. olay yaşanalı 5-6 gün oldu. E, evet. Ne kadar yani bu kaderine bırakılmış... ...yayılan petrol... E, ...Marmara'nın nerelerine kadar... ...yayılmıştır e, şu ana kadar? Valla o çapta... ...yani o bölgede... ...benim tahminim... ...10 e, kilometreden dar... Birkaç kilometre diyeyim. Hani birkaç kilometredir en fazla. Ee, daha fazla olduğunu zannetmiyorum ama bakınız kışın İzmit Körfezi aynı zamanda bir doğa korumacı, kuş gözlemcisi olarak kuşlarla da çok yakından ilgileniyorum. Ve e, o bölgede kışın çok fazla sayıda e, su kuşu ve deniz kuşu bulunur Çünkü kışlama yerleridir İzmit Körfezi. E, bu beş gün içinde bir e, şey de çok önemli. E, tamam alan da çok önemli ama hani alan e, petrolün e, çok aşırı miktarda çok büyük miktarlarda dökülmediğini duydum biliyorum. Yani 100 tondan az e, diye bir rakam duyduk. Hmm. Fakat korkunç olan ne biliyor musunuz? Eğer bu böyle 100 tonda bu böyleyse evet. e, şu karşımızda çok büyük riskler var. E, bu 1000 ton olabilirdi bu çok daha büyük olabilirdi. Çünkü petrol tankerleri gidip geliyor oraya. Çok daha iyi hazırlıklı olmamız lazım. Yani kazalar biz ne kadar istemesek de, ağzımızı almak istemesek de, düşmek istemesek de olacak. Evet. Oluyor. Dünyada da oluyor. Biz tabi... Buna önemli olan hazırlıklı olacak. Evet. Biz tabii kazanın boyutuyla ilgili bu detayları hiçbir şekilde medyada bulamadığımız için tabii bunları da ilk defa duyuyoruz. Çok iyi oldu bu bilgileri verdiğiniz. Tabii kazanın oluş ve gelişim şeklinden demin bahsettiğiniz bu, yani bütün bu ekosistemdeki canlıların gördüğü zarara gelemedik. Hı -hı. Tam da onu soracaktım aslında. Hı -hı. Şimdi tabii çok böyle trajik fotoğraflar gördük. Gördük. İşte hmm. bütün o petrole Tabii. bulanmış Tabii. canlılar. Oradaki zayiat durumu nedir? Yani bu zarar gören balıkçılar, deniz canlıları, oradaki kayıp veya işte sanıyorum bazılarını müdahale edilmek istendi bir kısmına edildi, edilemedi. Orada son durum ne acaba? Evet. Şimdi gördüğümüz e, ve görmediğimiz e, var ne yazık ki. Hı hı. Görmediğimiz yani somut olarak gözümüzde görmediğimiz ancak e, kesinlikle e, bize hayatımıza yansıyacak e, olan zararlar deniz dibinde, denizin içindeki zararlar. Yani balıklar, ondan sonra e, midyeler ve özellikle de deniz dibine çöken kısmı zamanla petrolün e, enerjiyle yani dalgaların hareketiyle Küçük küçük parçalara ayrılıp Topaklanıp deniz dibine Çökmesi olayını biliyoruz e, Bu Deniz dibine çöktükten sonra Artık çok uzun süre Yani geri dönüşü mümkün olmayan Diye bir ifade kullandınız Evet belli bir süre için 3 sene 5 sene 10 sene O petrol doğal olarak Bakteriler onları yiyip Bakteriyen petroller şey, e, Petrol yiyen bakteriler var dünyada mm -hmm. e, Bunu çoğaltıyorlar şimdi ...çok büyük miktarlarda kullanırsanız... ...ki o da maddi olarak yani maliyeti o kadar fazla ki... ...bunun bir fabrikası var... ...buradan satın almanız lazım... ...oraya getirmeniz lazım... ...bunu oradaki kıyı tesisinin yapacağını... ...bu paraları harcayacaklarını zannetmiyorum... ...ama görevleri, sorumlulukları var... ...ayrı bu... ...doğaya bırakırsanız... ...doğadaki bakteriler de bunu yer... ...ama o kadar yavaş bir süreçtir ki bu... ...işte onun için 10 on yıla... ...zamana kendini doğa onarıyor... ...yani... Sonsuza kadar geri dönüşüm mümkün değil Ama bakın o 10 yılda çok şey kaybediyorsunuz O bölgedeki hiçbir canlı ve o bölgenin civarında da yaklaşmaz Ne balıklar yaklaşır Ne e, deniz dibinde bentosta yaşayan canlılar yaklaşır Ne de deniz üstündeki kuşlar yaklaşır İşte habitat tarifat dediğimiz bu evet. Yani doğal yaşam alanları böyle böyle kayboluyor Ve belki o bölgeye çok fazla ihtiyacı olan e, Orada bir sürü canlı var Bir bu e, bunu tabii insanların tükettiği balık anlamına da vurursanız eğer, evet, insan sağlığına da zararı olacak. E, üçüncüsü, kuşlar, deniz kuşları, kıyı kuşları, su kuşları. E, İzmit Körfezi çok e, uygun bir alandır e, bu canlıların kışlaması için. Kışı geçirirken ben uzun e, zaman İzmit Körfezi'de de hatta İzmit körfesi tatbikat da yapıldı. Fakat bakın şöyle bir bilgiyi de vereyim Bunu belki hmm. dinleyenler izleyiciler bilmiyor olabilirler Türkiye'de Yüzlerce kıyı Tesisi, liman, iskele Ve terminal var Kıyıda En yoğun olan yer İzmit'tir Yani tek başına İzmit'te Dip dide 40 tane Tesis vardır yaklaşık Tüm Türkiye'de yüzlercedir Yani yaklaşık %40'ı ya da %30 diyelim. ...yüz küsür çünkü tesis var. Aliağa da herhalde büyük bir kısmı İskenderun Ali Ağa, oralarda. Öyle ama yoğunlaşma olarak İzmit. yani evet. İzmit bir numaradır Türkiye'de ve o büyük güzel söylediniz Aliağa'nın İskenderun Körfezi'nin batış bölgesinin ve İzmit'in bu üçünün çok çok iyi hazırlıklı olması lazım. Ee, ve bu, bu kirlilik mesela yan yana iki tanesinde olsaydı çok daha ağırını yaşıyor olacaktık. Ee, gelelim kuşlara. Kuşlardaki bu kirlilik... Bakın kuşlar ölüyorlar. Neden ölüyorlar e, biliyor musunuz? Zehirlendiklerinden veya petrolün petrolden e, boğarlaşan havayı soluklarından ölmüyorlar. Ölüm nedenleri zatürre. Hmm. Yani kuşların üzerindeki tüyler... Ee, çok güzel bir insülasyon aracıdır. Çok iyi e, korur. Hem güneşten sıcaktan korur hem de soğuktan korur. Hatta öyle bir e, mekanizmaları vardır ki suda yüzüklerin de o tüylerden e, ve dalarlarda o kadar muhteşem bir yapısı vardır ki kuş tüyüm yapısında. Hafif de yağlıdır üstü ve e, su girmez vücudun etine değmez iç kısmına. Yani onlar da bizim gibi sıcakkanlı canlılar. Bütün kuşlar dünyadaki. Düniz kuşları da öyle. 37 derece sıcaklığı bünyelerinde her daim e, barındırmak zorundalar, muhafaza etmek zorundalar. Bakın ne oluyor biliyor musunuz? Bu dünyada özellikle Exxon Valdez, Alaska'daki kazadan sonra bu çok daha iyi ortaya çıktı. E, hemen bunu makale yaptı Nation Geographic ve Hı -hı. dünyadaki diğer belgeseller e, ve ortaya çıktı. Bilim adamları, ornitologlar bunu biliyordu ama halk bilmiyordu. Hayvanların ölüm yüz binlerce kuş öldü. Ya dediler bunlar bir günde, iki günde, üç günde nasıl öldürür? Hani o kadar da dayan dayanıksız canlılar değiller. Evet. Fakat e, bir baktılar e, tüylerin birbirine yapışmasından dolayı o 8-10 katman tabaka tek bir katmana iniyor. O da petrole bulandığı için insülasyon, izolatör görevini görmüyor. Dışarıdaki gerek rüzgar gerek suyun soğukluğundan vücut sıcaklığı 35 dereceden aşağı iniyor. Ve akciğer rahatsızlığından zatürreden kuşlar bir anda ölüyorlar. Çok hızlı müdahale etmekte Bu ikinci boyut çok önemli Yani kirlilik temizliği Müdahale temizlik yapılması Petrol kirliliği ayrı bir uzmanlık Sahasıdır Ben e, hasta kadar 2000 yılında Fransa'da Erika Tanker kazası 400 kilometre Bakın faciaya yani bu piyango 3-5 kilometrenizi de kirletebilir 100 kilometreyi de kirletir 400 kilometreydi Bir petrol kirliliği acil müdahale eğitim çalışması için 2000 yılında gittiğimde 3-4 ayar olmuş çok büyük kazalardan bir tanesinin o dramatik sonuçlarını gözümle gördüm. Ve alabildiğince Brest sahilleri 400 kilometre Bir kere vurduktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Maliyet o kadar artıyor ki bu maliyet dediğim ekosisteme de maliyet anlamıyor. Tabii. Her türlü anlamda. Her evet. türlü ve taşları tek tek ellerinde insanlar spatulayla ile temizleyerek sıcak suyla temizleyip sonra durulayıp o taşı yerine koyuyordu. Diye. Bu çektiğin fotoğrafları siz 400 kilometreye yayın. Evet. Deniz kuşlarını temizlemekte de ikinci hayır. Sadece kuş değil, başka canlılar da olur. Çok nadiren de olsa yunuslar, foklar, su samurları gibi memeli canlılar da kucağınıza düşebilir. Evet. En çok kuşlar oluyor. En çok da basına yansıyan da kuşlar oluyor ve haklı olarak bunların temizlenmesi ve müdahalesi için belli yerlerin olması lazım. Ee, Türkiye'de var. Fakat şunu dur, öğrendim. Yani duydum demiyorum Hı. öğrendim Türkiye'de çok az sayıda Ondan az ama bu sayı yeterliydi Yani 2-3 tane de uzman olsa yeterliydi Eğitimli, ee, Doğa korumacı insanlar var Yani petrole bulanmış kuşları Temizleyecek STK'lar var, var evet. Fakat onlarla temasa geçilmeden Geçilmeden Bir hayvanat parçasında gönderildi biliyorum Elbette hayvanat bahçesindeki hayvanlara bakan insanlarda Hani ellerinden geldiği kadar ihtimam gösteriyor ama Duyduğum şu 50 küsür kuştan 17 tanesi ölmüş. ölmüş. Belki uzman e, dernekler, STK'lar yapsalardı bu ölümler bu kadar olmazdı. olmayacaktı. Evet. Peki. Cem e, Orkun Kıraç çok teşekkür ederiz bu bilgiler için. E, hakikaten bu, bu tip durumlarda evet. nedir ne değildir ile ilgili evet. de çok güzel bir Aydınlatıcı oldu. oldu. Sağ olun. Umarız... Sağ olun, ben teşekkür e, ediyorum. Umarız... Olmaz, tekrarlanmaz diyeceğiz ama kaza bu, evet. bu kadar sanayi teslim evet. olduğu yerde olabilir evet. ve sizin evet. dediğiniz önlemler çok önemli. hayatın önemli. Ee, evet. Çok teşekkür ederiz zeynep evet. katıldığınız ediyoruz. için. Ben teşekkür ediyorum, bir iyi yayınlar diliyorum ol Mersin, evet bu haftanın da ya. aslında sonuna geldik Selahattin bakıyor bize bir yandan ee, Evet aslında konuşacağımız birkaç konumuz daha vardı Ama bu e, İzmit Körfezi'ndeki çevre felaketinin detaylarını e, Çok e, bu açıklıkta hiçbir yerde okumadık, dinlemedik Dolayısıyla bu konuya yer vermiş olduk bu hafta Sualtı Araştırmaları Derneği Başkanı Cem Orkun Kıraç konuğumuzdu bu haftada ekonomi ekolojinin sonuna geldik. geldik. Haftaya ee, görüşmek üzere diyelim. Kapatırken e, bir müzik çalabilir miyiz diye bakıyorum bir Selahattin'e <gülüyor> Selahattin. <geliyor. gülüyor> tamam. Evet peki <gülüyor> alacağımız haftaya olsun. Görüşmek <gülüyor> üzere. Haftaya görüşmek ol. üzere. Ekonomi Ekoloji